Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO). 30 yıl içinde Akdeniz'deki büyük şehirleri ya da çevrelerini etkileyebilecek bir tsunami'nin meydana gelme olasılığının yüzde yakın olduğunu açıkladı. Marsilya, İskenderiye ve İstanbul UNESCO'nun risli gördüğü kentler arasında. UNESCO, Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda Tsunamiye Hazır adlı programını duyuracak. Bu program, 2030 yılına kadar tsunami riski taşıyan sahil toplumlarına olası afete karşı eğitmeye yönelik geniş kapsamlı çalışmanın bir parçası. UNESCO direktörü Audrey Ozzuray, küresel tsunami uyarı sisteminin çok hızlı tespit yaptığını ancak alarm vermenin yeterli olmadığını hayat kurtarmak için kıyı topluluklarının da doğru şekilde eğitilmesi gerektiğini söyledi. Örgütün raporuna göre tsunamiye hazır olmak için tsunami riskini azaltma planları geliştirilmeli, tsunami tehlikesi olan bölgeler belirlenmeli ve haritalandırılmalı, eğitim materyalleri hazırlanmalı, kamu dostu tsunami tahliye haritalarıyla bilgiler halka açılmalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018'den beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile yaptığı işbirliği sonunda 2020 yılında İstanbul Tsunami Bilgi Kitapçıkları çalışmasını tamamlamıştı. Tsunami riskiyle ilgili analiz ve tahliye planlarının yer aldığı bu kitapçıklara çevrimiçi olarak da oluşturabiliyor ve indirilebiliyor. Akdeniz kıyılarını vuracak bir tsunami riskinin deniz seviyeleri yükseldikçe artacağı tahmin ediliyor. UNESCO yetkilileri tsunami'nin meydana geldiği, Pasifik ve Hint okyanusunda toplulukların genellikle tehlikelerin farkında olduğunu, ancak Akdeniz'de dahil olmak üzere diğer kıyı bölgelerinde bu felaketin hafife alındığını söylüyor. İngiliz Guardian gazetesine konuşan UNESCO'nun tsunami uzmanı Bernardo Aliaga, 2004 ve 2011'deki tsunamiler uyarı işaretiydi dedi. 2004'ten bu yana çok yol katettik, bugün daha güvendeyiz diye konuşan Aliaga sözlerini şöyle sürdürdü. Ancak hazırlık konusunda eksiklikler var ve bunların giderilmesi gerekiyor. Uyarıların ziyaretçiler ve toplumlar tarafından anlaşıldığından emin olmamız lazım. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu yani UNICEF, gıda kıtlığından en çok etkilenen 15 ülkedeki milyonlarca çocuk için harekete geçti. Afganistan, Burkina Faso, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Haiti, Kenya, Madagaskar, Mali, Nijer, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Yemen'de 5 yaş ve altındaki 8 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklayan UNICEF, çocuk ölümlerinde yaşanması muhtemel patlamanın engellenmesine yardımcı olunması için bu ülkeleri bir hızlandırma planına dahil ettiğini duyurdu. UNICEF, küresel gıda krizinin etkilerinin ağırlaşmasından ötürü, sene başından beri 260 bin çocuğun daha ölümlü risk seviyesine geldiğini ve bunun dakikada bir çocuk anlamına geldiğini belirterek alınması gereken önlemlerin aciliyetine dikkat çekti. Söz konusu 15 ülkenin acilen gıda ve ilaç yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade eden UNICEF, önümüzdeki günlerde Almanya'da bir araya gelecek olan G7 liderlerine açık çağrıda bulundu. Sıcaklıkların artması, nemin azalmasıyla Orman yangınları için uygun ortam oluşuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Levent Şaylan'a göre gelecek yıllarda yangınlar açısından önemli riskler var. İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi olan Profesör Doktor Levent Şaylan Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada orman yangınlarının meydana gelmesi için bazı şartların olması gerektiğini anlattı. Bunların başında meteorolojik şartlar ve yanacak malzemenin geldiğini aktaran Şaylan, orman yangınları için yanacak materyalin kuru, sıcaklığın yüksek, havadaki nem miktarında düşük olması gerektiğini dile getirdi. Ve dünyada doğal nedenler genelde %5'in altında, yani 100 yangının sadece 5 tanesi ya da daha azı doğal nedenlerle çıkıyor. Bunu örnek olaraksa yıldırımı verebiliriz. Yapay nedenlerse çoğunlukla insan kaynaklı dedi. Şaylan ormanların atmosferdeki sera gazlarını temizleyen en önemli kaynaklardan birisi olduğuna işaret ederek eğer yangınlar artarsa atmosfere giden sera gazları daha fazla atmosferde kalacak ve küresel ısınma daha da artacak dedi. İklim haberden Şenol Bali'nin haberine göre Erzincan'ın İliç ilçesinde yarattığı tahribatla gündemden düşmeyen altın madeninde kullanılan siyanürlü taşıyan boru patladı. Edinilen bilgiye göre tonlarca siyanür önce madenin altındaki dereye oradan da Fırat Nehri'ne aktı. 21 Haziran gecesinde yaşanan patlama gece boyunca devam etti ve sabah saat 5 sularında fark edilerek vanalar kapatıldı. Ancak gece boyunca yaklaşık 20 ton siyanürlü su, sülfürik asit ve çok sayıda zehirli kimyasal madde Fırat Nehri üzerinde kurulu olan İliç barajına karıştı. Uzun süredir tartışma konusu olan maden şirketinin faaliyetleri kapsamında 66 milyon ton siyanürlü ve sülfürik asitli su buharlaştırılmak isteniyor. 197 futbol sahası büyüklüğündeki zehir barajında biriken zehirli su taşmasın diye evaporatör yani buharlaştırıcı denilen bir makine aracılığıyla atmosfere buhar salınıyor. Habere göre İliç ilçesinde son dönemlerde kanser vakalarında büyük bir artış yaşandığı ifade ediliyor. Küçük çocukların ise solunum hastalıklarına yakalandıkları söylenmiş. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.